Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Mesihlerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa onu hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı,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 münafık olabiliyor. Kimine göre münafık dedikleri, kimine göre Müslüman olabiliyor. Kimine göre müşrik, kimine göre kafir olabiliyor. Aynen ahlak kavramları da ki içi birçok kelimelerle doludur bunun. Aynen iman dediğimizde içinde nasıl birçok muhtevayı alıyorsa, ahlak dediğimizde de bir cömert bir güler yüzdü, bir tatlı sözlü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 biraz gittik, öbürü öyle bir geçiş geçti ki böyle yan oturmuş, elinde fıtese koymuş. Muhakkak <gülüyor> o hocasından daha önceki şoförden ne yaptı? O alaka gördü. Bir yanlışı ne yaptı? Başka bir yanlışla telafi mi ya? Bir daha koyuna çalar zaten. Şimdi. Halbuki hataysa hatadır ya yani. Yapmaman gerekir. bu adam yolu boş gördü ama yolu boş gördü orası nedir? Yoldur. Nasıl durulması gerekiyorsa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 Ve bu ahlak anlayışıydı. Ve bir insanın kız çocuğu olduğunda suratı kat kas kas kesilirdi. Ve elinden tutup büyüyene kadar onu ne yapar? Besler, büyütür. Sonra derince bir kuyu kaygar, götürür oraya ne yapar? Gömerdi. Faiz hat safhadaydı. Haksızlık hat safhadaydı. Ticaretler yolunda değildi. Kabe'nin içi ve dışı tamamen putlarla doluydu. Ee, i̇nsanlar Kabe'yi tavaf ederken Çırı çıplak tavaf ederdi ve artık burada utanma nedir yoktu. Yani o kadar çok örnek sayabiliriz ki ahlaksızlıkla alakalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inen ayetleri kendi bendinde bedeninde göstererek ne yapmıştır insanlara örnek olmuştur. Ve bizim örnek şahsiyetlere ihtiyacımız var. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. İnsanlık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 Kim bugün kadınlı kızını bu şekilde söyleme, söyletme ihtiyacım diyor? İslam ahlakına bakın. Bugüne kadar hiç ezanları kadın okumuş mu? Neden okumamış? Çünkü sesinde bir çekicilik var. Yer alacak. Ama erkeğin sesinde aynı çekicilik nedir? Yok, tokuk vardır. Fikriye sebebiyet verilmemesi için. Onun için ahlaklar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 Alici selam. Genç Açması lazım. Şu an açması mı lazım. Açması lazım. Pazar ya belki ondan gençler gelmemiştir. Ha, Beklersen gideyim. gelir. Tamam, tamam. şu ana kadar benden önce açması lazım. Tamam, tamam, tamam. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi bu uğurda bütün ömrünü vermiş, mücadele etmiş ve güzel ahlaka sahip olanlar onun yolunu benimsemiş, onun izini takip etmiş olurlar.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 sen diyor ayda üç gün oruç tutuyorsun. Ben daha fazlasına güç Sen ayın başında ortasında sonunda tutuyorsun. Daha fazlasına işte şöyle tut daha fazla. Sen bari en sonunda Davut'un orucunu tutuyor. O bir gün tutar. Bir gün iftar ederdi. Sahabe diyor ki Allah kendisine merhamet etsin. Ee, keşke diyor o gün Allah Resulü'nün dönem seyahatını tutsaydım. O zaman gençtim. gücüm yerindeydi. Tutabiliyordum şimdi ihtiyarladım, çok zor sözümü yerine getiriyorum diyor. Halbuki terk edebilir ama Resul'a söz verdiği için ölümüne kadar o ne yapıyor? Devam ediyor. Allah Resulü kolay olanı ne yapın? Tercih edin diyor. Ve Allah Resulü'nün İslam'ı Allah'ın emir ve yasakları çiğnenmedikçe kendi nefsi için intikam almazdı. Ancak Allahü Teala'nın emir ve yasakları çiğnendiği zaman intikamını aladı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 Güzel ahlaka sahip olma, dünya malına sahip olmaktan daha hayırlıdır. Olur. Hatırlayacak olursanız hadis-i şeriflerde, hoş geldiniz. Bir adamın diyor, evladına bırakacağı en hayırlı miras nedir? Güzel ahlak. Yani güzel ahlak,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 Akabinde günde kaç kere çekiyorsun subhanallah? 5 çarpı 33 çarpı düşün. Az demiyorsun. Bunun dışında da söyleyebilirsin. Yine tahmid demek olan elhamdülillah her türlü nimetleri, yiyecekleri, içecekleri ve kullarına ihsan ettiği bitmez tükenmez ikram ve lezzetine karşı insanın şükürde bulunması gerekir ki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 Yani bir şuraya gelme veyahut Allah için toplanma, Allah için bir yere gitme, onu anla, sana neler neler ne yapıyor? Kazandırıyor. Ve melekler diyor ki, bitmiyor rivayet. <gülüyor> Oraya diyor, hasta o kadar gelen de var. Mesela biri geldi oturabilir miyim geldi oturdu. Ya yani namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Allah Azze ve Celle diyor ki, onlar öyle topluluklardır ki, aralarına aldıklarını ne yaparlar? hederle Ben onların hürmetine onu da cennete koydum. Diyor. Ya onu da bağıştırdım. Diyor. Düşünün yani. Gelen rivayette işte bir, bir Elhamdülillah, bir Allahu Ekber sözü sana hayır kazandırdığı gibi ne yapıyor? Huy, ahlak da kazandırıyor. Allah hepimizi hayırlı Ve aynı zamanda <gülüyor> dediği dediğimiz gibi nasıl mal, rızık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 Şu rivayet hepiniz hatırlıyorsunuz, değil mi? İki kişi kavga ediyor. Gençleri göstermelerim, ihtiyarları gösterelim. Allah Resulü dir ki, Git ona söyle, omuzu çeksin diyor. Bu hatırlıyor musunuz? Ne ne demek istiyor? Şeytan Yani Allah'a. Çünkü arayı bozan kim? Şeytan da. Şeytan girmiş araya. Allah'a andı mı? Kalp ne yapıyor? Duruyoruz. Bu ne diyor? Anladın mı meseleyi? Demek ki kalpler ancak Allah'ı anmakla sükunet durur. Öyleyse bu kalbin tedavisi de sürekli Allah'ı ne yapacak? Zikredecek ki hastalıklarda ne yapsın? E. Eh. Gönüller Allah'ı anmakla huzur ve sükunet durur. Yalnız bunların lafız olarak söylenmesi ve sağdan alıp sola verilmesi insana ne yapmaz?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 Yemek yiyelim diye isteyenler çıkmış mı? Onlara indirmiş mi Allah? Resul'la indirmez mi istese? Ama bu sadece gönül zenginliğini ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Ve yanında hizmet eden Enes'e ben diyor 10 sene diyor Allah Resulünün hizmetinde bulundum bana öf bile ne yapmadı? Demek diyor. Çok kızdığında dahi diyor seni iki pıraklı.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 kalmazlardı. Da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da cimrilik diye hiçbir şey yoktu. Güzel ahlakla cimriliğin de bir arada bulunmayacağını söylemişlerdir. Hatta halk arasında bir atasözü var. Duydunuz mu bilmem. E, kişi mal toplar ama dost Malca cimri olan namusca cümel toplarlar. Hakikaten cimri malı toplar ama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 Kötü huylar var. Güzel ahlakı bozar. Bugün güzel ahlakı noktalayalım. Bir dahaki derste ise güzel ahlakı zedeleyen, insanda çirkin duran kötü ahlakın ve kötü ahlaka sebep olan imanı, zafiyetlerin üzerinde duralım inşallah. Bugünlük inşallah o kadar yeter. Paneke Allahümme ve behemlike Eşşeden değil lahe illa anta istafik ve ve hamd